1617 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Bera bin Marur, Saad bin Übade ve Ebu Katade'ye dua etmeleri. Evet, Gıfar kabilesinden bir kişi Hazreti Peygambere geldi. Hazreti Peygamber ona ismini sordular. Onun ismim Leband'dır demesi üzerine de sen ikrama layık birisisin buyurdular. Daha sonra Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde Bera, Marur için şöyle dua ettiler: Ey Allah'ım, Bera bin Marur'a merhamet eyle. Kıyamet gününde onu mahcup eyleme onu cennetine dahil eyle, Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret ettiklerinde ilk namazı berab, marur üzerine kıldılar, ashabıyla birlikte saf haline geldiklerinde Hazreti Peygamber, ey Rabbim, onu bağışla, ona merhamet eyle ve kendisinden razı ol, nitekim bunu yaptın da, diye dua ettiler.